Meccan aşama 38.70, 3 erkek ve 2 kadının katıldığı ikincisine bağlılık sözü idi, bu yüzden onlara göç ederse zaferine bağlılık sözü verdiler.